Şimdi sana çok uykunu getirecek bir hikaye okuyacağım. Bazıları hikaye başlar başlamaz uykuya dalarken bazıları da sen rüyalar diyarına dalana kadar bekler Leyla. Ben de senin hemen uykuya dalman için en iyi zaman hangisi olacağını merak ediyorum. Hemen mi yoksa hikaye sona ermeden mi? Bir zamanlar uykuya dalmayı çok, çok isteyen ve hemen uykuya dalmakta zorlanan Raja adında bir tavşan vardı. Tavşan Roger senin aynı yaştaydı. Daha büyük, daha küçük değil. Tam seninle aynı yaştaydı Leyla. Senin yapmayı, sevdiğin her şeyi yapmayı, oyun oynamayı ve eğlenmeyi o da çok seviyordu. Hemen uykuya dalmak yerine bütün gece uyanık kalıp oyun oynamayı tercih ediyordu. Anne tavşan onları yataklarına yatırdığında bütün kardeşleri her gece kolayca uykuya dalıyordu. Ama tavşan Roger bir, bunu bir türlü yapamıyordu. Hemen uykuya dalmak yerine yapmak istediği bir sürü şeyi düşünerek yatağında öylece yatıyordu. Nasıl dışarı çıkabileceğini, çimenlerde oynayabileceğini ve etrafa, etrafta koşabileceğini hayal ediyordu. Ta ki çok yorulana kadar. O kadar çok ki daha fazla koşamayacak hale gelene dek yorulmayı hayal ediyordu. Roger salıncakta uykuya dalana kadar... Bütün gün parkta oynayabilirdi. Şimdi salıncaklarda ileri geri, ileri geri yavaşça ve gevşeyerek sallanıyordu. Oynayabileceği bütün oyunları oynarken Tavşan giderek kendini daha yorgun hissediyor ve bunun onu nasıl yoracağını düşünüyor. Annesinin sesini duymayı bekliyordu. Şşş Roger hadi uyu artık. Duyabildiği bütün sesler onu ve seni Leyla giderek daha da yoruyordu. Uykuya dalmak üzere olduğunu biliyordu. Ama ne zaman olacağını kestiremiyordu. Hemen uykuya dalmaya o kadar yakındı. Aldığı her nefeste onun ve senin uykuya dalışının zihninde şimdi giderek daha da netleşiyordu. Roger'ın kardeşleri bu gece her zamankinden daha çabuk uykuya dalmıştı. Ama kendisi yatağında öylece yatıyor, hemen uykuya dalmayı düşünüyordu. Onu hemen yorabilecek her türlü şeyi düşünerek yatıyordu. Onu genellikle yoran ve uykusunu getiren, çok yoran ve uykusunu getiren şeyleri düşünüyordu. Bütün oyunlar, bütün uykular ve onunla seni hemen her şey. Ancak bu çabalar Tavşan Roger'a, Yardımcı olmadığı için bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi. Baba tavşan uyuyordu fakat anne tavşan hala uyanıktı. Dolayısıyla Racer onunla konuşmaya gitti. Annesi onun ve senin zihninizde takılan bütün düşünceleri bir kutuya koyarak yatağın altınıza itmesini söyledi. Yarın uyandığında bütün düşüncelerin cevaplarını bulacak ve enerji dolu olacaksın. Ama şimdi uykuya dalacaksın dedi anne tavşan kararlı bir sesle. Bazen biraz daha uzun sürer fakat kutuna koyduğun düşüncelerin cevabını mutlaka alırsın dedi anne tavşan. Roger ve sen şimdi bunu yapıyorsunuz. Zihnin özgü ve boş kalması, böylece uykuya dalmaya hazır olmak son derece rahatlatıcı ve huzur verici bir şeydir. Sonrasında anne tavşan dünyanın en nazik sihirbazı olan ve çayırın hemen diğer tarafında oturan Esneyen amcayı görmeye gitmenizi önerdi. Bu... Kesinlikle ikinizin de uykusuna uykuya dalmanızı sağlayacak dedi anne tavşan. Böylece birlikte ikinizin de hemen uykuya dalmanıza yardımcı olacak olan Esneyen amcayı görmeye gittiniz. Kapıdan çıkarken tavşan Roger Esneyen amcanın daha önce kendisine kaç kez yardım ettiğini hatırladı. büyülerini ve sihirli uyku tozlarını kullanarak daha önce birçok kez Roger'ı ve seni uyutmuştu. Bu şimdi de olacaktı. Roger'ı uykuya dalacağından emin olduğundan sana Leyla şimdi hikaye sona ermeden uykuya dalmanızda sakınca olmadığını söyledi. Çünkü hikayenin mutlu sonuna bittiğini ve ikinizin de uykuya dalacağını biliyordu. Roger ve sen yolda giderek uykunuzun daha fazla geldiğini hissettiniz. Küçük patikayı izlerken Esneyen amcanın evine doğruyu İndiniz. Roger bu derinlere inen patikayı çok iyi biliyordu. Bu yolu daha önce defalarca geçmişti. Böylece derinlere, derinlere ve derinlere iniyordunuz. Aynen böyle. Güzel. Davşan Roger... Ve anne tavşan bir süre yürüdükten sonra evini sırtında taşıyan uykucu salyangoza rastladılar. ''Nereye gidiyorsun bakalım?'' diye sordu uykucu salyangoz merakla. ''Esneyen amcayı ziyaret etmek için derinlere iniyorum.'' dedi tavşan Roger. ''Çünkü hemen uykuya dalmama yardımcı olacak.'' ''Ya sen nasılsın? Kendin uykulara dalabiliyor musun?'' diye sordu Roger. Gevşeyerek biraz ara verdikten sonra nazik uykucu salyangoz bu işin sırrının gevşemek, sakinleşmek ve her şeyi daha yavaş yapmak olduğunu söyledi. Yavaş yürü, çok yavaş, yavaş hareket et, çok yavaş, yavaş düşün, yavaş nefes al, sakin, yavaş ve sakin. Yavaş. Yavaşla şimdi. Benim için her seferinde işe yarıyor dedi uykucu salyangoz. Teşekkür ederim. Bunu deneyeceğim dedi tavşan racir. Nazik uykucu salyangoz sana döndü. Leyla. Ve dedi ki bu hikayeyle uykuya dalacaksın. O kadar kolay ki anlamayacaksın. Şimdi uykuya dalarken kendini rahat bırak. Racir. Uykucu salyangozu bırakarak derin uykuya doğru yürümeye devam etti. Uykucu salyangozun bize söylediği gibi tempoyu düşürmek gerçekten iyi bir fikirdedir acır. Daha yavaş, daha yavaş, giderek daha yavaş yürümeye başladı ve daha küçük adımlarla ilerledi. Aynı zamanda daha derin ve daha yavaş nefes alıp vermeye başlarken... Her şey yavaşladığında, kendini daha yorgun ve daha rahat hissettiğini fark etti. Racer giderek yoruldu, giderek gevşedi, giderek sakinleşti. Onunla sen artık giderek daha yorgun hissettiniz, daha yorgun ve daha gevşek hissettiniz. Giderek yoruldunuz ve gevşediniz. İşte böyle. Racir ve anne tavşan derinleri inen patikadan yavaşça devam ederek çayırın diğer tarafında oturan esen amcanın evine doğru ilerlediler. Bir süre sonra güzel ve bilge gözleri kapanan baykuşa rastladılar. Baykuş esen amcanın evine inen patikanın Yanındaki küçük bir ağaç dalında oturuyordu. ''Selam gözleri kapanan baykuş, sen bilgi bir baykuş olduğuna göre hemen uykuya dalmama yardım etmeni çok isterim.'' ''Yardım edebilir misin?'' diye sordu Roger. ''Hemen uykuya dalmana, elbette yardım ederim.'' diye cevap verdi bilgi gözleri kapanan baykuş. ''Konuşmanın bitirdiğimi duymana bile gerek yok. Şimdiden kendini uykuya dalarken görebilirsin.'' Ben sana bunları anlatırken sakinleşiyor ve gevşiyorsun. Şimdi uykuya dalıyorsun. Her şey gevşemekle ilgili. Şimdi uzanıp yat. Birazdan vücudunun farklı bölgelerini gevşetmeni isteyeceğim. Sana söylediklerimi yapman ve gevşemen çok önemli. Dedi. Gözleri kapanan baykuş bilgi biri olduğundan bana söylediklerini kesinlikle yapacağım diye düşünür acırı. Ayaklarını gevşet Leyla. Roger ve sen. Gözleri kapanan baykuşun söylediklerini yaparak ayaklarınızı gevşettiniz. Bacaklarını gevşet Leyla. Roger ve sen bunu hemen yapın. Birinden yukarısını gevşet Leyla. Roger ve sen hemen yapın. Kollarını gevşet Leyla. Taş kadar ağırlaştıklarını hisset. Roger ve sen. Bunu hemen yapın. Başını gevşetiyorsun ve göz kapaklarının daha da ağırlaştığını hissediyorsun Leyla. Öylece gevşiyorlar. Rachel ve sen derin derin gevşiyorsunuz. Şimdi göz kapaklarının iyice ağırlaştığını hissediyorsun ve hemen uykuya dalmaya hazır olduğunu hissediyorsun. Sonra kapanan Gözleri kapanan baykuş devam etti. Bütün vücudunun ağırlaştığını hisset. O kadar ağır ki derinlere düşüyormuş gibi hissediyorsun. Derinlere iniyorsun, iniyorsun, iniyorsun. Tıpkı havada süzülen bir yaprak gibi. Yavaşça derinlere iniyorsun, iniyorsun. Derinlere, yavaşça derinlere iniyorsun. Rüzgare izleyerek seni derinlere indirmesine, yavaşça indirmesine izin veriyorsun. Yavaşça derinlere, derinlere. Şimdi göz kapakları nicarlışıyor. Bu iyiydi dediracır. Şimdi ne kadar yorulduğunu hissederek. Çok yorgun. Şimdi. O kadar yorgun ki neredeyse uykuya dalıyorsun. Hemen uykuya dalmadan önce son derece sakinsin. Tavşan Roger Esneen amcayı ziyarete gitmeye karar vermişti. Dolayısıyla artık çok yorgun olmasına rağmen derinlere doğru ilerlemeye devam etti. Roger uykucu salyangozun size öğrettiklerini daha da yorulmak için yavaş yürümeyi ve sakinleşmeyi düşünüyordu. Roger ne kadar yorgun olduğunu ve yapmak, tek, yapmak istediği tek şeyin çimenlerin üzerine uzanıp uykuya dalmak olduğunu fark etti. Ama burada çimenlere uzanıp hemen uykuya dalmak mümkün değil diye düşündü Tavşan Racer. Ayrıca Esnihan amcanın derinlerindeki evine ineceğime ve hemen uykuya dalacağımı anne Tavşan'a söz verdim. Bir süre sonra yürüdükten sonra nihayet Esnihan amcanın bahçesine ulaştılar. Evin önünde kocaman bir tabela da. Herkes uyutmayı başa başarabilirim yazıyordu. Evet bu doğru diye düşünüyorsun. Daha şimdiden kendimi daha yorgun hissediyorum. Şimdi büyüleriyle uykumu getirdi bile diye düşünüyorsun. Kapıya ulaştıklarında şimdi uykuya dalmaya hazır olduğunda kapıyı vur. Yazan bir tabela gördüler. Roger çok yoruldu ve senin artık uykuya dalmaya hazır olduğunu karar verdi kapıyı vurdu. Esnen amca kapıyı açtığında seni Racir ve anne tavşanı görünce çok sevindi. Hoş geldin dostum dedi Esnen amca. Anlaşılan hemen uykuya dalmak için biraz yardım istiyoruz. Evet diye cevap verdi Roger. Hemen uykuya dalmamızı istiyorum. Hem ben hem de Leyla. Esnen amca içinde hem tavşanların hem de insanların Hemen ülkeye dalmasını, mutlu, nazik, sevgi dolu olmalarını, kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan bir sürü büyünün bulunduğu kocaman kalın bir kitabını çıkardı. Sizin de yapabileceğiniz, yaptığınız gibi hemen... dedi Esneyen amca. Ayrıca, üzerlerine serpildiğinde hem tavşanların hem de çocukların hemen uyutan güçlü, Sihirli ve görünmez uyku da çıkardı. Bu büyüyü yaptığımda görünmez uyku tozunu üzerini, üzerinize serptiğimde doğruca eve dönmeniz ve hemen yatağa girmeniz çok önemli. Şimdi, geri dönerken veya yatağınızdayken hemen uykuya dalacaksınız. Bu büyü ve uyku tozu çok güçlüdür daima işe yarar. Hemen çabucak uykuya dalarsınız. Sonunda uykuya dalabileceğim ve bütün gece deliksiz uyuyabileceğim, dedi. Racer kararlılıkla. Pekala. Şimdi sizi okuyacağım dedi. esleyen amca ve Racer'la seni hemen uyutacak olan güçlü büyüyü okumaya başladı. 3 2 1 Uykum var artık. Uykum var artık. Artık uyuyorum. En iyisi artık gidin dedi. Esneyen amca. Çünkü birazdan uykuya dalacaksınız, göz kapaklarınız giderek ağırlaşacak, ağırlaşacak ve eve dönerken her nefesinizde giderek daha yorgun, daha yorgun olacaksınız. O zaman gevşemenin ve uykuya dalmanın ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Ayrıca bundan sonra da her gece hızlı hızlı uykuya dalacak ve daha rahat uyuyacaksınız. Her gece... Daha rahat uykuya dalın, dedi esnenin size. Şimdi gözlerinizin açık ya da kapalı olması fark etmez. Sadece giderek kendinizi daha yorgun hissedeceksiniz. Kibarca teşekkür ettiniz ve anne tavşanla birlikte eve dönüş yoluna koyuldunuz. Tavşan Roger kendi kendine düşündü. Uykuya dalmak üzereyken eve kadar nasıl yürüyeceğim? O kadar yorgunum ki hemen eve gidip uyumak istiyorum. O kadar yorgunum ki keşke şimdi yatakta olsam, etrafımdaki sesleri, mırıltıları, pısırtıları dinleyerek uykuya dalsam, bütün sesler yavaşça silinip gitse, şimdi tam uykuya dalarken dedir acır, adım adım yürümeye başlarken, de, bacaklarınız çok ağırlaşıyordu. Tıpkı Esnihan amcanın size söylediği gibi kendinizi giderek daha yorgun, daha yorgun hissediyordunuz. Giderek yoruluyordunuz, giderek yoruluyordunuz. Şimdi bir süre sonra güzel bir bilgi gözleri kapanan baykuşla tekrar karşılaştılar. Gözleri kapanan baykuş tavşan racı dedi ki ikinizin de yorgun olduğunuzu görebiliyorum Leyla ve ikiniz de hemen uykuya dalmaya çok yakın görünüyorsunuz. Racir çok yorgundu ve yavaşça başıyla onayladı. Evet dedi. Gözleri kapanan baykuş ne kadar haklı olduğunu fark etti. Hemen uykuya dalmaya kesinlikle hazırım diye düşünüyordu. İyi geceler dedi gözleri kapanan baykuş. Şimdi gözlerini kapatıyorsun ve uyumak üzere esniyorsun. Tavşan Roger bir an önce yatmak için evine doğru yürümeye devam etti. Her adımında giderek daha da yoruluyordu. Sıcak ve rahat yatağını özlüyor. Şimdi senin yaptığın gibi rahatça uykuya dalmak, rahatça uyumak istiyordu. Roger yatan düşüncükçe, Giderek daha da yoruluyor, daha da yoruluyordu. Ve evindeki yatağını özledikçe onunla birlikte sen de giderek yoruluyordun. Şimdi, her an uykuya dalabilirsiniz. Kısa süre sonra evini sırtını taşıyan uykucu salyangozu tekrar rastladılar. Uykucu salyangoz son karşılaşmalarından beri neredeyse yerinden kıpırdamamıştı. Çok yavaş diye düşündü Roger. O kadar ki her an kolayca uykuya dalabilir. Uykucu Salyangoz zaten uyuyordu ve yanından geçen Tavşan Roger'ı neredeyse fark etmedi bile. Sen de yakında uykuyu dalacaksın, alacaksın değil mi dedi Uykucu Salyangoz? Evet, o kadar yorgunum ki yapmak istediğim tek şey hemen gözlerimi kapamak. Şimdiden kendimi uykuya da dalarken görebiliyorum diye cevap verdi Roger. Uykucu Salyangoz. Şimdi daha derin uykulara sürüklenmeye devam ederken ve gözlerinizi kapayıp uykuya dalmaya hazırlanırken. Tavşan Roger artık o kadar yorgundu ki ayaklarını kaldırmakta zorlanıyordu. O kadar yorgun, o kadar yorgundu. Yine de Racer ve sen Leyla evet doğru yürümeye ve daha da derin uykulara dalmaya devam ettiniz. Her nefesimde giderek daha da çok yoruluyorum dedi Racer kendi kendine. Giderek daha da yorgun, daha yorgun oluyorum. Yakında evime ulaşacağım ama o kadar yorgunsun ki artık gözlerini açık tutamıyorsun. Her nefesinde gözler ağırlaşıyor, ağırlaşıyor, artık kapanıyor. Göz kapakları taş gibi ağır, taş gibi ağır, çok çok ağır. Tavşanca nihayet evini gördü sonunda diye düşündü. İki kat daha yorgun olan tavşan. Şimdi ikiniz de uykuya dalacağız ve bütün gece rahat uyacağız Leyla. Roger kapıya ulaştığında o kadar yorgundu ki kapıyı açamadı. İşte bu kadar yorgunuz diye düşündü Roger ve esnedi. İçeri girdiğinde kardeşlerinin ve baba tavşanın yataklarında uyduklarını gördü. Roger uyumak için yavaşça kendi yatağına yaklaştı. Şimdi, o kadar yorgun, o kadar yorgundu ki, yatağına girdiğinde Esneyen amcanın söylediklerini düşündü. yarın ikiniz de yapacağınız gibi daha hızlı, daha daha hızlı uykuya dalacak ve daha da iyi uyuyacaksınız. Hani tavşan onu nazikçe yatağına yatırıp artık çok yorgun olan sana, Leyla, iyi geceler dedi. Evet, yarın daha da hızlı uykuya dalacaksın. Ne güzel dedir Racer. Sana ve yine rahatça uyumak için gözlerini kapatın. Artık Racer uykuya dalmıştı ve şimdi sen de onun yaptığı gibi senin de uyku zamanın geldi. Tavşan Racer uykuya dalabildiğine göre bunu sen de yapabilirsin. Şimdi, iyi geceler, iyi uykular, rüyanda beni gör. Allah rahatlık versin, seni çok seviyorum.